Bu ne demek? Erihna ya Bilal. Bizi rahatlat ey Bilal rahatlat. Nasıl rahatlatacak? Çünkü ezanda ne var? Allahu Ekber var. Allah en büyüktür sedaları yükseliyor. Namazda yine ezanda ne var? Şehadet var. Eşhedü en la ilahe illallah. Ne diyorsunuz? Eşhedü enne Muhammeden Muhammeden Resulullah. Hep bunlar şehadet. Yani kişinin imanını, inancını, müminliğini, kulluğunu tazelediği, Allah'a kulluk sözünü yeniden verdiği, kendi nefsine ve etrafına mümin, Müslüman, muvahhid ehli, muvahhid bir, yani ehli tevhid bir mümin olduğunu ilan ettiği bir Nidadır, bir sesleniştir namaz. Hayya sala işte haydin namaza deniyor. Hayya alelfelâh, haydin kurtuluşa deniyor. Felaha, kurtuluşa gelin deniyor. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, işte bu güzel e, nidada, kurtuluşu müjdelercesine, Ey bilal bizi rahatlat. Bizi namaz ile rahatlat, huzura kavuştur <gülüyor> diyor. Çünkü mümin Allah'ın huzuruna çıkmayı dört gözle bekler. Mümin Allah'ın huzurunda gayet sakin, gayet huzurlu, gayet güvendedir. Bunu hissetmelidir. Mümin kendini yaratan yüce Allah'ın huzuruna kabul edildiğini, bunun çok büyük bir nimet olduğunun farkında olmalıdır. Mümin Allah'ım beni huzuruna kabul ettin. Allah'ım beni sevdiğin kullardan kıldın. Allah'ım beni sana yakın olan kullardan kıldın. Allah'ım beni huzuruna kabul ettin. Allah'ım şu anda senden ne istesem beni duyuyor ve bana cevap vermek istiyorsun. Allah'ım ben dünyamda da ahiretimde de bütün işlerimde seni vekil tayin ediyorum, sana güveniyorum, senden bekliyorum. Allah'ım beni bir lahza, bir an, bir saniye dahi olsa terk etme Allah'ım deme fırsatını veren Yüce Allah'ımıza bu namaz ibadetiyle bir yerde ruku ile, kıyam ile, secde ile, Teşekkür ediyoruz, şükrediyoruz, hamde ediyoruz. Böyle bir nimeti bize verdiği için çok seviniyoruz. İşte namazı bir külfet olarak, zor bir iş olarak algılayan her insan, özellikle imanını yeniden kontrol etmesi lazım. Yeniden kul olduğunu bilmesi lazım. Yeniden Rabbini tanıması lazım. Yeniden niçin dünyaya geldiğini, kim tarafından hangi görevler ile, hangi sorumluluklar ve yükümlülükler ile gönderildiğini bilmesi lazım. Yeniden bunu hatırlaması lazım. Bir kendini çekap yapması lazım. Kontrol etmesi lazım. Ne oluyor da ben namazı külfet olarak görüyorum? Ne oluyor da diğer insanlar namaz için namazın saatini gözler iken, namazda huzur ve sükunete kavuşur iken, ne oluyor da ben Maalesef namaz konusunda tembelim. Namaz vakti gelmesin diye bekliyorum. Şu ezan ne zaman okundu yahu? Biraz önce öğleni kılmıştık, şimdi ikindi oldu diye söylüyorum. Neden ben böyleyim? Allah'ım demek ki ben hastayım. Allah'ım demek ki benim kalbimde imanın eksikliği var. Allah'ım benim kalbimde senin nurun eksik. Allah'ım sen bana merhamet et. Sen bana rahmet et. Sen kalbimi olgunlaştır. Ben de diğer müminler gibi namazı gözümün nuru kılayım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl ki namazı gözünün nuru kıldıysa ben de onun gibi namazımı gözümün nuru kılayım. Gözümü koruduğum gibi namazımı koruyayım Allah'ım diye dua etmesi, niyazda bulunması, Rabbine yalvarması lazım. Çünkü Bizler birçok kere nefsimizi terbiye edecek kadar güçlü olmayabiliriz. Bizler nefsimizi yenecek kadar güçlü olmayabiliriz. Veya her insan aynı güçte olmayabilir. Her insanda aynı azim, aynı sabır, aynı gayret olmayabilir. Öyleyse Rabbimiz var, Rabbimiz bize yardım edecek nefsimizin terbiyesi konusunda, kalbimizin olgunlaşması konusunda Rabbimiz bize yardım edecek ama biz sorun bizde. Biz Rabbimizi yardıma çağırmıyoruz. Rabbim gel, kalbimi al ve onu tamir et. Rabbim gel, kalbimdeki kötülükleri al, at. Rabbim zafımı sana şikayet ediyorum. Rabbim eksikliğimi Azimsizliğimi, sabırsızlığımı sana şikayet ediyorum. Şu garip durumumu sana arz ediyorum. Rabbim sen al ve beni doğru yola ilet. Kalbimi hak din üzerinde sabit kıl Rabbim diye yalvarmak gerekiyor. Bunu yapmadığımız zaman o zaman ihtiyacımız yok demektir. Bu yalvarışta, bu yakarışta bulunmadığımız zaman o zaman bizim, Allah'ın kulluğunda ve onun temiz, onun yüksek kulları için hazırlamış olduğu o güzel cennetler de Firdevs cennetlerinde gözümüz yok demektir. Biz, bizim gözümüz dünya nimetlerine dalmış, dünya nimetlerini isteyen, onunla yetinen, ahireti hiç de kale almayan bir hal azetmiş oluyoruz ki, bu bir kul için en büyük yıkımdır. Bir kul için en kötü durumdur. Öyleyse böyle durumlara düştüğümüzde her insan kendini kontrol edecek ve zaafını, acziyetini Allah'a arz edecek ve Allah'tan yardım isteyecektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bile Ya mukallibel kulub, febbit kalbi ala dinik. ''Ey kalpleri eviren, çeviren Allah'ım! Kalbimi dinin üzerinde sabit kıl!'' diye dua ederdi. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''Allah'ım bir lahza, bir an, bir andan daha küçük bir an kadar dahi olsa, beni rahmetinden uzaklaştırma, beni unutma!'' diye dua ederdi. Bir an dahi olsa, benden gafil olma bir an dahi olsa benden teveccühünü uzaklaştırma beni unutma diye dua ederdi. Allah'ı unutanlar bir şey yaptık sanmasınlar. Çünkü Allah'ı unutanları Allah hepten unutuyor. Allahu Teala Kur'an'da bunu bize şöyle buyuruyor. Nesullah fe nesyuhun. O münafıklar Allah'ı unuttular da, Allah da onları unuttu. Omen اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيهِ فَاِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ذَنْكَى Kim ki benim dinimden, İslam'ımdan, benim Kur'an'ımdan, benim İslam'ımdan yüz çevirirse, onunla arasına mesafeler koyarsa, onu kale almaz ise, ona göre hayatını, ahlakını, imanını gidişatını düzeltmez ise fe inne lahu ma'îşeten onun için dünyada stres, bunalım, terslik dolu bir hayat var ederim. ve nahşuruhu yevme'l kıyameti a'mâ onu kıyamet geldiğinde de kör olarak yaratırım. kâlâ rabbî limâ haşertenî a'mâ der ki Rabbim beni neden kör yaptın? Lakat kuntu basiira ben dünyada gören bir kul idim. Keďalikе kunt fi ayetina fenesi ey kör kul ayetlerimize karşı dünyada kördün. Ben de seni dünyada nasıl kör isen ahirette de beşeri olarak kör yarattın. Onları unuttun fenesi Ayetlerimizi unuttun. Kale almadın. Kur'an'ı yüzünden okudun ama manasını bile öğrenmedin. Allah burada bize ne diyor diye merak bile etmedin. Kur'an okuyup da kolayca cennete gireceğini zannettin. Kur'an'ı yaşamayı göze alamadın. Allah'ın bana burada neler söylüyor? Allah'ın emirleri, mesajları neler? Diye merak etmedin. Bunun için çaba, sar, çaba sarf etmedin. Öğrenmedin. Kulaklarını tıkadın. Gözlerini yumdun. İşte bugün de sen... Sana karşı gözler yumulacak Sen nasıl unuttuysan Bugün de Allah seni unutacak İşte o gün sen unutulacaksın diyor Yüce Rabbimiz Allah o cümleden insanlardan bizi eylemesin Allah kendini tanıyan, kendini bilen Kendini hatırlayan Asla onu unutmayan Onun ayetlerini unutmayan onun Kur'an'ını, onun zikrini en güzel şekilde öğrenip hayatına tatbik eden müminlerden olmayı bizlere nasip eylesin. Değerli kardeşler, konumuz namaz olduğu için yine namaz üzerinde sohbetimize devam edeceğiz. Namazın ehemmiyetiyle ilgili konuştuk. Ve konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü sizler namazı nasıl kılacağınızı biliyorsunuz. Na namazda Rukuyu, kıyamı, secdeyi biliyorsunuz. Daha çok bunlar üzerinde duralım. Bunlar ne demek? Kıyam ne demek? Rükû ne demek? Secde ne demek? Teheccüd ne demek? E, Teşehhüd ne demek? Zikir ne demek? Tesbih ne demek? Bunların üzerinde durmak gerekiyor. Değerli kardeşlerim, namazı şöyle canlı bir şekilde örnek, örneklendirelim. Kişi namaza başlamadan önce taharet alır. Taharetlenir Taharetini iyi yaptıktan sonra Abdest alır Abdestini en güzel şekilde yaptıktan sonra Güzel Kıyafetlerle Temiz kıyafetlerle Allah'ın huzuruna, huzuruna çıkar Kıbleye döner Ellerini kaldırır Allah en yücedir manasında Allahu Ekber der Ellerini bağlar Kıyamda durur Huzurda durur Sükunet içerisindedir Güven içerisindedir Çünkü Rabbinin huzurundadır çünkü O en büyük makamdadır Çünkü O bütün kralların kralı olan Yüce Allah'ın makamındadır Artık sükunet bulmuştur Artık umut dolu bakışlar ile Artık sezeniş dolu bir kalp ile Yalvaran bir kalp ile Onun huzurunda beklemektedir Allahu Ekber der Allah'ım sen en büyüksün der Eşin benzerin yoktur ya Rabbim der Allah'ım seni birliyorum der, seni tevhid ediyorum der, bütün ortaklardan seni münezzeh kılıyorum der, eşin, benzerin, ortağın yoktur der. Hiçbir beşer, hiçbir varlık, canlı veya cansız sana ortak değildir. Senin hiçbir ismine, senin hiçbir sıfatına, senin hiçbir özelliğine ortak değildir. Allah'ım bütün bunları ikrar ediyorum ve Allahu Ekber diyorum, Allah en yücedir diyorum, Allah en büyüktür diyorum ve huzurunda, sükunetle, güvenle, kıyamda saygıyla du du duruyorum diyorsunuz. Namazda bunu söylüyoruz. Böyle olması lazım, bu anlayış içerisinde olmamız lazım ve daha büyük ulvi manaları hissederek Namazda, kıyamda durmak lazım. Tekbiri, iftah tekbirini alırken böyle yapmak lazım. Bütün dünyalıkları Ya Rabbi, bütün şeytani şeyleri Ya Rabbi geriye atıyorum. Ya Rabbi sana teslimim. Ellerimi havaya kaldırdım. Ellerimle teslim olduğumu sana gösteriyorum. Müslüman olduğumu sana gösteriyorum. Bütün emirlerini üstün tutacağımı ilan ediyorum. Bütün dünyalıkları, bütün şeytani şeyleri elimin tersiyle ittiğimi, arkama attığımı ve onlara asla bakmayacağımı sana ilan eder. Sana bu konuda söz veriyorum ya Rabbi diye bir tekbir getiriyoruz. Bunun adı giriş tekbiri. İftitah tekbiri. Bu tekbirle artık Allah'ın huzurunda olduğumuzun garantisini veriyoruz. Anahtarını, bu anahtarla o nurani kapıdan o nurani huzura geçmiş oluyoruz. Ve Ellerimizi bağladık. Ve orada bir giriş duası yapıyoruz. Subhanek Allahümme ve bihamdik. Ey Allah'ım, ey Allah'ım. Sana hamd ederek, sana hamd ederim ya Rabbi, sana hamd ederek seni bütün eksikler eksikliklerden, bütün noksanlıklardan, bütün acziyetlerden, bütün kudretsizliklerden, güçsüzlüklerden, iktidarsızlıklardan münezzeh kılarım, uzak kılarım. Allah'ım sen ne yücesin. Sen hak edilmeyi, sen hamd edilmeyi, teşekkür edilmeyi hak eden yegane, tek makamsın. Ve ne güzel makamsın diye bir şey söylüyoruz, bir e, zikir yapıyoruz, bir söz veriyoruz, bir... Hamd ediyoruz, bir tesbih ediyoruz, bir tenzih ediyoruz. Subhanikallahumma ve bihamdik. Ve tebârak esmuk <Sessizlik> Allah'ım senin ismin ne yücedir, senin ismin ne mübarektir, senin ismin olduğu yerde her şey bitmiştir. Bütün her şey senindir. Her şeyin dönüşü sanadır. Her şeyin gelişi sendendir. Bütün hayırlar sendendir. Dönüşümüz sanadır. İsmin ne yücedir. Senin isminin olduğu yerde başka hiçbir isim olamaz. Senin emrinin olduğu yerde başka hiçbir emir olamaz. Senin ayetlerinin olduğu yerde batılın, şeytanın ve şeytanın dostlarının ayetleri, emirleri asla işe yaramaz. Allah'ım. Senin emrini, senin ayetlerini üstün tutuyorum diyoruz. Bunun manası bu. İsmin ne yücedir? Ne büyüksün ya Rabbi dediğimizde onu sadece dil ile büyükletmek değil, kalp ile onu aynı zamanda gerçek bir büyükletme ile onu büyükletiyoruz. Bu bu şekilde algılanması lazım. Allah'ın Adının anıldığı yerde her şeyin artık bitmesi lazım. Allah'ın emri budur dendiği yerde bütün emirler bitmesi lazım. Allah'ın kelamı okunduğu yerde ama şöyle ama böyle şöyle de bakabiliriz böyle de bakabiliriz diye yorumlar yapılmaması lazım. Allah böyle dedi, Allah böyle dediyse bu iş bitmiştir. Allah'ın dediği olur dememiz lazım. İnil hukmu illa lillah. Hüküm ancak Allah'a aittir. Hüküm verme yetkisi ancak Allah'a aittir dememiz lazım. Bunu demezsek Allah'ın ismini yüceltmiş olmayız. Yalancılar olur. Ne diyoruz ardından? Ve teala cedduk. Allah'ım. Senin yapmak istediğin... Senin yapmak istediğin her şey... Murat etmek, ettiğin her şey, yapmayı arzu ettiğin her şey ne yücedir, ne doğrudur, ne hikmet doludur. Hiçbir eksiği yoktur. Senin sözlerin, senin taleplerin, senin emirlerin, senin iraden, senin arzun üzerinde başka bir irade, başka bir arzu olamaz. Senin doğrularının üzerinde başka bir doğru olamaz Yarabbi diyoruz. Bunların hepsi Allah'ı tesbih etmektir, anmaktır, şükretmektir, onu birlemektir, onu tevhid etmektir. Mucellese na'uk diye cenaze namazlarında okuduğumuz bölümde senin şanın, senin övgün ne yücedir. Yüceliğe yakışır. Ancak yüksek insanlar, ali insanlar, şerefli insanlar senin adını yüceltir. Alçaklar, düşükler senin adını yüceltmez. Alçaklar Düşükler ancak şeytanın adını yüceltirler. Alçaklar, düşükler ancak düşük işleri yüceltirler. Ama yüksekler, ama izzetliler, ama şerefliler, ama o cennet ehli Allah'ın kullarım diye sevdiği o güzel mübarek insanlar senin ismini yüceltir. Sana övgüyü en güzel şekilde yaparlar. Senin övgünün üzerine asla başka bir övgü beğenmezler. Senin yüceltilmenin, yüceltilmenin üzerine asla asla başka bir yüceltme tanımazlar. Wala ilaha geyruk. Senden başka hiçbir ilah yoktur ya Rabbi. Hayatımda bana emir verecek, hayatıma şekil şemal verecek, nasıl yaşamam gerektiğini bana öğütleyecek başka bir amir yoktur ya Rabbi. Başka bir ilah yoktur ya Rabbi diyoruz. Wala ilaha geyruk. Senden başka yardım edecek yoktur Yarabbi diyoruz. Gaybı senden başka bilecek yoktur Yarabbi diyoruz. Benim hayatıma hükmedecek olan başka bir hakim yoktur Yarabbi diyoruz. İşte, i̇şte bu noktada Allah'ı bu yönden de tevhid ediyoruz, birliyoruz, Allah'ı yüceltiyoruz. İşte bütün bu e, giriş duasında, Bunları ve daha söyleyemediğim dilimin dönmediği birçok manaları Rabbimize arz ediyoruz. Gönlümüze arz ediyoruz. Ve bunu bizzat yaşayarak kalbimizin, gönlümüzün, kulluğumuzun oluşmasına, bilinçlenmesine en güzel şekilde e, yükselmeye vesile olmuş oluyoruz. Ve bunları vesile kılmış oluyoruz değerli kardeşlerim. Şimdi <gülüyor> devam eden Bölümlerde de inşallah diğer hangi manalar var, neleri hissetmemiz lazım, nasıl algılamamız lazım namazı, nasıl kıyam-ı, secdeyi algılamak, algılamak gerekiyor, onları da dile getireceğiz. Fakat bunlar tabii ki biraz zaman alacak. İnşallah sabırla biraz daha dinlersiniz. Değerli kardeşlerim, bu Allah'ı tevhid etme noktasında bir e, Yeri gelmiş iken, namaz haricinde de bir konu değil aslında. Fakat onu da e, onları da bu e, temas etmekte fayda var. Allah'ı birlemek ne demek? Allah'ı tevhid etmek ne demek? Senden başka ilah yok ya Rabbi demek ne demek? Bunları iyi anlamak lazım. Eğer bir insan benim felanca alimim, gaybı biliyor felanca hoca galibi kaybı biliyor felanca kişi kalbinden geçeni biliyor fişmanca kişi senin evde neler yaptığını biliyor fişmanca kişi daima seni kontrol ediyor seni görüyor gözetliyor derse o kişiyi ilah yapmış olur çünkü bu vasıflar ancak Allah'a aittir kaybı bilmek ancak Allah'a aittir. Yüce Rabbimiz ne diyor? Kur'an'da La ya'alimul gaybe illallah La ya'alimul gaybe illallah Gaybı Allah'tan başkası asla bilmez. Yine düşmüş olduğumuz başka bir yanlışlıkta şu ayetin manasına muhalefet etmektir. Fatiha suresinde İyyâke na'budu ve iyyâke Rabbim. Ancak sana ibadet ederim. Ancak sana kulluk ederim. Rabbim. Ancak senden yardım dilerim. Ancak imdada seni çağırırım Rabbim diyoruz. Rabbimiz böyle deyin ey kullarım diyor. Burada sadece kendisine kuluk edilmesini edilmesi gerektiğini vurguluyor. Yardımın sadece kendisinden dilenilmesi gerektiğini vurguluyor. Bunun tersini yapıyor isek tevhid ehli değiliz. Eğer diyorsak ki diyorsak ki Medet ya Ahmet, medet Mehmet Yetiş, kurtar, Ali, kurtar, Veli, yetiş, imdat, ya efendim İsmail, Ali neyse bunları örnek olarak söylüyorum. Dediğimiz zaman tevhid ehli olmuyoruz. Şu ayete muhalefet etmiş oluyoruz. Bakınız, Yüce Rabbimiz bu hatanın nedenli büyük bir hata olduğunu müteaddit ayetlerde dile getiriyor. Ve men adallu mimmen yed'u min dunillahi Allah'tan gayrısını imdada çağırandan daha sapık kim var ki? Allah'tan başkasını imdada çağırandan daha sapık kim ola ki? ve hum an duaaihim Onların Allah'tan gayrı imdat bekledikleri kullar onların dualarını yalvarışlarını dahi duymazlar. Onların yakarışlarını dahi duymazlar. İla yawm il kıyame. Kıyamet gününe kadar da duyacak değillerdir. Öyleyse bizi duyması mümkün olmayan kabirlerde yatanlar, yata, yatanları imdada çağırdığımız zaman yanlışlık ediyoruz. Bizi duyması mümkün olmayan orada burada Ankara'da İstanbul'da şurada burada var olan alimleri diyelim veya hocaları diyelim veya sözüm ona veriler diyelim verileri imdada çağırdığımızda biz yanlışlık ediyoruz. Biz Allah'ın ayetine, Allah'ın tevhidine muhalefet ediyoruz. Aykırı bir şey yapıyoruz. Bu ayetlere aykırı şeyler yapıyoruz. Onlarca ayet var. Onlarca ayet var. Bu ayetlerin tersine iş yapmış oluyoruz. İnallaha la yaghfiru en yushrak bihi ve yaghfuru ma dun zalika şa Allah, Allah kendisine ortak koşanı asla affetmez. Allah kendisine ortak koşanı asla affetmez. Allah kendisinden başkasından medet bekleyeni asla affetmez. Allah kendisinden başkasının kaybı bileceğini iddia edeni asla affetmez asla affetmez. Ama dünyada tövbe ederse affeder. Ahirete bu şekilde göçerse affetmez. Bizader yoktu bana onu. Tamam. Siz yaptınız. Evet, tamam siz edecek tamam. gitmek istemiyor. Evet. <gülüyor> İman imanımızı kurtarmamız lazım. Bir insan gece gündüz ibadet yapsa Allah'ın istemediği bir şekilde ona inansa bütün ibadetleri yok edilir. Hücre Rabbimiz peygamberi ki onun çok sever. Peygamberine bile peygamberine bile diyor ki: <gülüyor> Ya Muhammed, Le-in eşrekta la ihbatanna amelika. Ey Muhammed, bana bir şeyi ortak koşarsan bütün amellerini yok sayarım ya Muhammed. Savaşlarını, cihatlarını, Allah için çekmiş olduğun çileleri, yemiş olduğun taşları, işkenceleri, Allah için kıl kılmış olduğun Hiram mağarasında haftalarca ayakta durarak, kıyamda, rükuda, secde durarak beni andığın o ibadetleri vesair ibadetlerini yok sayarım ya Muhammed. Ortak koşma ya Muhammed. Hiçbir şeyi ortak koşma Allah'a. Allah'ın herhangi bir sıfatını bir başkasında görme. Allah'a ait bir işi bir başkasında da görme. Allah razıktır. Allah rızık vericidir. Kendi patronunu da rızık verici olarak görme. Allah şafidir. Allah şifa verendir. Doktorunu şifa veren olarak görme. Allah yardıma koşandır. Bir başkasını yardıma koşan olarak görme. Allah sıkıntıda olanın sıkıntısını giderendir. Bir başkasını sıkıntını gideren olarak görme. Allah ta uzaklarda siyah mermerin üzerinde yürüyen küçücük siyah karıncanın ayak seslerini dahi duyandır. Onu görendir, onu rızıklandırandır. Sen bir başkasını o makamda görme. Felanca insan da görüyor. Kalbinden geçeni de biliyor. Senin ne yaptığını da biliyor. Deme. Dersen ya Muhammed dersen ya Muhammed şu Mekke müşriklerinin şu putları kutsadığı gibi latı menatı uzayı kutsadıkları gibi onları sen de kutsarsan onlarda bir şey varmış dersen o taşların içerisinde bir ruh varmış dersen o taşların insanlara zarar verebileceğini kar verebileceğini bir nebze dahi ''Az dahi olsa düşünüş, düşünmüş olursan ya Muhammed sen müşrik olursun, senin bütün amellerini yok sayarım, seni ebediyen cehenneme atarım ya Muhammed.'' Ayetler böyle. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın o sevgili kulu böyle bir tehdide maruz kalırken sen, ben, Ayşe, Fatma, Hasan, Hüseyin, bizler kim oluyoruz ki bu tehdide maruz kalmayalım? ''Aman gidelim kabirlerden yardım isteyelim, etrafında dönelim, taaf edelim.'' Yetiş ya filan, yetiş ya Geylani, yetiş ya Haydar Baba, yetiş ya şu, yetiş ya bu diyelim. Ya Allah iyi niyette söylüyoruz, bize affeder deme deme. Allah böyle bir şeyi asla kabul etmez. Allah bunları kendisini hakaret görüyor. Çünkü Allah'ın unutulduğu bir yerde Allah o durumu asla affetmez. Allah'tan yardım istenmesi gereken bir yerde bir kuldan yardım isteniyorsa... Allah bu durumu asla affetmez, maruz da görmez. Allah inna Allaha la Allah kendisine ortak koşulmasını asla ve kat'a affetmez diyor. Affetmez ancak dünyada tövbe edenleri, hatalarından dönenleri affeder. Ahirette o günahla birlikte ölür isek affımız yok. Rabbim ben oruç tuttum, üç ayları tuttum, Ramazan'ı tuttum, namaz kıldım, ben fakirlere yardım ettiğim, oraya koştum, buraya koştum ya Rabbi bir yerde hata ettiğim için bütün amellerim yok mu sayıyorsun ya Rabbi diyebilirsin ama maalesef bu sezenişte işte hiçbir cevap göremeyeceksin. Çünkü Allah-u Teala diyecek ki kulum bu amellerin güzel fakat sen şurada bana ortak koştun, şurada bana hakaret ettin, benim bir kulumu bana denk gördün. Beni çağırman gereken yerde bir başkasını çağırdın. Benden medet beklemen gerekirken bir başkasından medet bekledin kulum. Bu ne büyük hakaretli kulum. Ben bunu affetmiyorum kulum. Bütün amellerini yok sayıyorum kulum der. Diyecek de ayetlerde bunu haber ediyor. Bunun şakası yok. O yüzden hiç kimse boşla maziret bulmasın. Hiç kimse boş vermesin. Ya gideyim ne olacak? Efendim çocuk olmuyor gidelim falan Kadir'den yardım isteyelim ne olacak? Efendim hasta şifa bulmuyor diyelim gidelim falan kişiden yardım isteyelim. Kabir'den şuradan buradan ne olacak? Diyor diye diye böyle işi sapsaklayarak boş vererek ama ne olacak be ya gibi iyi niyetle yapıyoruz diye söyleyerek bu işleri yaparsa en büyük hatayı yapmış olur. Bütün ibadetleri yok olur. Cehennemlik olur. Allah onu unutur. Allah onu huzurundan kovar. Allah onu cehenneme atar. O yüzden tevhid ehlin te, sorularınızı sor alacağım. Sorularınızı sor alacağım. Rica ederim. Tevhid ehli olmak lazım. Allah'a ortak koşmamak lazım. Allah'a ortak koşmamak lazım. Hocam Nasıl ortak koşmayacağız? Nasıl yapacağız da ortak koşmayacağız? Nasıl yaparsak ortak koşmamış oluruz? elceva Hazreti Hz. Hatice gibi olursan Hz. Ayşe gibi olursan Hz. Sümeyye gibi olursan Bunlar gibi olursan ortak koşmazsın Hz. Peygamberimiz gibi olursan ortak koşmazsın Hz. Ebu Bekir gibi olursan ortak koşmazsın Hazreti Ömer gibi olursan ortak koşmazsın. Hazreti Osman gibi olursan ortak koşmazsın. Hazreti Ali gibi olursan ortak koşmazsın. İbn Abbas gibi, Abbas gibi olursan ortak koşmazsın. Ebu Hureyre gibi olursan ortak koşmazsın. Değerli kardeşlerim. Peki onlar ne yaptılar da ortak koşmadılar? E o zaman bakalım hayatlarına. Ne yapmışlarsa onu yapalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetim gökteki yıldızlar gibidir. Hadis zayıf ama ümmetim gökteki benim sahabem sahabem pardon sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız doğru yolu bulursunuz. Hadis-i şerif zayıf. Fakat ders alınabilir bu hadis-i şeriften. Allahu Teala yine Kur'an-ı Kerim'de, "Kuntum hayra ümmetin o kurejetlin Ey bu ümmetin ilkleri, bu ümmete en hayırlı örnekler olarak çıkartıldınız. Ey sahabe, bu ümmete en güzel örnekler olarak ortaya çıkartıldınız. Öyleyse sahabenin ardından gelen tabiinler, tebeut tabiinler, bunlar da. Sahabeyi örnek almaları lazım. Sahabenin hayatını iyi bilmeleri lazım. Onlar Kur'an'ı nasıl algılıyorlardı? Onlar Peygamberimizin sünnetini nasıl algılıyorlardı? Bunu iyi bilmek lazım. Bunu iyice öğrendikten sonra artık bizim için bir sorun yok demektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yerde, hiçbir zaman Eski peygamberler için Ya Atam İbrahim Yetiş Bedir'de zor duruma düştük. Uhud'da zor duruma düştük. Hendek Savaşı'nda zor duruma düştük. Ya Atam Nuh Yetiş dedi mi yahu? Haşa ve kella. Ama Bedir gününde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle dualar ediyordu ki öyle dualar ediyordu ki Çadırına bir giriyor, bir çıkıyor. Öyle dualar ediyor. Öyle dualar ediyor ki... Evet. Öyle dualar ediyor ki... Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebu Bekir, gelerek... Ey Allah'ın Resulü! Kendini helak edeceksin, yeter! Diyor... Ama kime yalvarıyordu? Allah'a yalvarıyordu değil mi? Bütün sahabe kime yalvarıyordu? Allah'a yalvarıyordu. Allah'tan başarı istiyordu. Allah'tan kafirlerin yenilmesini istiyorlardı. Hem cihat ediyorlardı hem de gayret sarf ediyorlardı. Peygamberimiz böyleydi. Dört büyük sahabe, halife böyleydi. Hiçbirinin hayatında felancıdan, fişmancıdan yardım istemek yok. Yetiş ya filan, yetiş medet falan bunlar yok. Bunları her yerde söylüyoruz. İlk sohbetlerimizde bile söylüyoruz. Neden? Çünkü bunlar çok önemli şeyler. Ümmetin insanları, erkekleri, bayanları bu konuda çok büyük hata ediyorlar. Dolayısıyla bunları dile getirmek vacip oluyor. Farz-ı ayın oluyor. Dile getirmemiz bir vicdani mesuliyet oluyor. Bir insani mesuliyet oluyor. Bir kulluk görevi oluyor değerli kardeşlerim. Sohbetimiz sanıyorum <gülüyor> bayağı uzun oldu. Ee, aslında çok güzellikler var. Namaz ile ilgili Fatihada neler söylüyoruz? Rükü nedir? ruküde neler söylüyoruz? Niye rüküye gidiyoruz? Secdeye niye gidiyoruz? Ne diyoruz? Secdenin manası ne? bunların teşehhüdün manasına, selamın manasına, duanın ve zikrin manasına bunları da dile getireceğiz. Ama işte vakit yok. Bir güne, bir saate sığacak şeyler değil bunlar. Ama sohbetimizin sonunda namazın terkinin hükmünü dile getirerek e, kapatmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, namazı terk eden kişi gerek tembellikten gerekse işim var gücüm var diyerek namazı bile bile terk eden kişi nin durumu nedir bu kişi müslüman sayılır mı bu kişi yoksa müslüman sayılmaz mı kısaca Bilmemiz gereken şu ki, bu konuyla ilgili ayetler var, hadisler var. Bunları dile getireceğim. Ve alimler bu ayetleri, hadisleri nasıl değerlendirmişler? Beş dakika içerisinde bunları özetleyeceğim. Ve ardından sohbetimizi sona erdireceğiz. Değerli kardeşlerim, <gülüyor> Yüce Rabbimiz Kur'an'da buyuruyor ki, Onlar şayet namazı kılarsalar, zekatı verirseler, yani Müslüman olduğunu iddia eden bir grup namazı kılar, zekatı verirseler, artık onlar sizin dinde kardeşlerinizdir buyuruyor. Yani namazlarını kıldıkları için, zekatlarını verdikleri için onlar artık sizin dinde kardeşlerinizdir diyor. Yani onlar Müslümandır diyor. Ez namazını kılmayan durumu nedir? Burada tam tersini düşündüğümüz zaman işte orada onun Müslümanlığına bir zarar geliyor, bir halel geliyor değerli kardeşlerim. Yine başka bir ayet-i kerimede yüce Rabbimiz diyor ki ayet-i kerimede قالوا ما سلككم في سقر Melekler derler ki cennet cehennemde görevli melekler azap ile görevli melekler cehenneme girenlere Derler ki sakar. Sizi Cehenneme atan şey neydi? Niye cehenneme girdiniz? Niye dikkat etmediniz? Hangi günahı hangi hata yaptınız da Buraya geldiniz? Yahu siz müslüman değil miydiniz? İman etmiyor muydunuz? Niye buraya geldiniz? Niye biz şu anda size azap etmek zorunda kalıyoruz? Bunu isteyerek yapmıyoruz. Allah'ın emri olduğu için yapıyoruz. Ama biz size acıyoruz, merhamet ediyoruz. Niye buraya geldiniz? Niye buraya düştünüz diye melekler sorarlar azap ettikleri okullara cehennemde. Allah korusun. Derler ki: "Lem naku minel musallin." Bez. Namaz kılanlar değildik. Namaz kılanlardan değildik. Namaz kılanlarla beraber değildik. Namaz kılanlarla beraber namazı eda edenlerden değildik. Namaz kılanların cümlesine dahil değildik. Namaz kılanlar olarak biliniyor değildik. Müminlerle beraber değildik. Ve ayrıca ne değildik? Ayet-i Keyme'yi Arapçasını hatırlayamıyorum. Yani de, Türkçesinden devam edeyim. Biz miskinlere, fakirlere de bakmıyorduk. Ve kadınlar evde nasıl oturuyor iseler, biz de evde oturuyor erkekler için. Evde oturuyor, Allah yolunda cihad etmiyorduk. Allah yolunda savaşa çıkmıyorduk. Evet. Allah yolunda savaşa çıkmamak çok büyük mesuliyet. Çok büyük mesuliyet. Özellikle bu erkekler için çok büyük bir mesuliyet. Çok büyük bir günah. Bugün Suriye'de zalim rejim mümin kardeşlerimizi öldürüyor. Zulmediyor. Kuyulara atıyorlar. Çıplak. Üzerlerine benzin döküyorlar. Esed Allah'tır. Esed'den başka Allah yoktur deyin diyorlar. Onlar demiyor. demiyor La ilahe illallah diyorlar. Onlar bunu demedikçe onlar onları üzerine benzin dökerek yakıyorlar. Mümin kızlarımızı kaçırıyorlar. Zulmederek tecavüz ediyorlar. En sonunda onları benzin dökerek yakıyorlar. Çoluk çocuk demeden katlediyorlar. Ümmetin erkekleri bu Konuda çok büyük bir mesuliyeti var. Çok büyük mesuliyeti var. Bu mesuliyetten nasıl kurtuluruz? Kara kara düşünüyoruz. Yani orada o mümin kızları, mümine kızlarımızı, bacılarımızı, annelerimizi, yaşlıları, çocukları, sabirleri, gençleri, ihtiyarları korumak zorundayız ve bugün dünya eli kolu bağlı her gün 2-300 kişinin ölümünü, öldürülmesini, katledilmesini seyrediyor adeta. Hiç kimsenin umurunda bile değil. Hiç kimsenin umurunda bile değil. Bu çok büyük bir mesuliyet. Bayanların bu konuda bir görevi yok ama en azından maddi olarak destek verebilirler. Dua olarak destek verebilirler. Ama erkeklerin hem duası hem maddi olarak destekleri hem de bedeni olarak cihat etmeleri lazım değerli kardeşlerim Yine namazın hükmü ile ilgili konumuza dönelim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İnne beyne'şirki ve'rreculi kufri terku's salahu men terkaha ve kad kefer kişi ile şirk ve küfür arasında Namazı vardır. Kim namazı terk ederse küfre düşer. Evet. Sahabe diyor ki <gülüyor> biz hiçbir ibadetin terkini küfür görmezdik. Namaz hariç diyor. Hiçbir ibadetin terkini küfür görmezdik. Namaz hariç. Bu delileri zikrettikten sonra ülema Alimlerimiz ne demişler? Hangi karara varmışlar? Ona bakalım. Alimler ikiye ayrılmış. Büyük bir grup, çoğunluk, cumhur-u ulema der ki bir insan Allah'ın varlığını, birliğini kabul ettikten sonra Allah'tan gelen bütün emirleri kabul ettikten sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini ve emirlerini nehiilerini kabul ettikten sonra buna rağmen tembellikten dolayı namazını bırakıyorsa bu insan kafir değildir derler. Cumhurun büyük kısmın görüşü bu yöndedir. Bir kısımda var ki derler ki biz ayetlerin biz hadislerin görünür manasını alıyoruz. Dolayısıyla peygamber küfre düşer diyorsa biz de küfre düşer diyoruz. diyorlar. Bunlar da azınlığı oluşturuyor. Ama her iki grubun görüşlerini de bizim dikkate almamız lazım. Mesela Ebu Hanife'ye göre rahmetullahi aleyh namazı terk eden insan Hapsedilir. Yani namazı kılması için kendisine telkinde bulunur. İlla kılmayacağım derse hapse atılır. Hapiste hocalar getirilir. Alimler getirilir. Namazın ehemmiyetini ona anlatırlar. Anlatırlar. Yine kılmam der. Kılmam der. Kılmam der. Devamlı anlatırlar. Yine kılmam der. Ya kıl bak bu işin sonu iyi değil. Kıl derler yine. Ve en sonunda ne olur? O kişi Ebu Hanife'ye göre Öldürülür. Bu kadar büyük cezası var dünyada. Bunlar kitaplarda yer alıyor. Ağır şeyler bunlar. Bize çok ağır geliyor ama bunlar kitaplarda yer alan bilgiler. Ebu Hanife'nin bu konuda çok sert bir görüşü var. Tabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmayanı öldürmüş mü? Hayır. Öldürmemiştir. Böyle bir şey de yok. Ancak Peygamberimiz zamanında namaz kılmayan yoktu. Ben Müslümanım dedikten sonra namazını terk eden asla yoktur değerli kardeşlerim. Ben Müslüman dedikten sonra namazı terk eden bir insan e, imani zafiyeti olan bir insandır. İmanı kamil değildir. Tam değildir. Tam bir şekilde iman etmesi lazım. Buna dikkat etmemiz lazım. Bu konuyla ilgili inşallah ileride başka bir zaman olursa yine bu aydınlatıcı sohbetlerimiz olacaktır, nasip olursa. Ama bu anlattıklarımızdan bir şeyler çıkartalım. Bu anlattıklarımız önemli şeyler. Kitaplarda konusu geçmiş, tartışma, tartışılmış konulardır. Bunlar yeni şeyler değildir. Yıllardan beri ümmetin alimlerinin konuştuğu, konuşa geldiği şeylerdir. Bana şahsi olarak sorarsanız derseniz ki namaz kılmayanınız siz ne diyorsunuz diye ben şahsen e, peygamberimizin bu hadislerini gerçek manada e, bir küfür olduğunu yani namaz kılmayanın gerçek manada bir kafir olacağını kastetmediğini düşünüyorum ama namaz kılmayanın da küfre düşebilme durumu olacağını, küfre düşecek kadar tehlikeli bir yola girdiğini, Peygamberimizin kastettiğini düşünüyorum. O yola girdiğini düşünüyorum. O yüzden, değerli kardeşler, namazlara çok dikkat edelim. Namazları bir fırsat olarak değerlendirelim, görelim. Namazlarımızı en güzel şekilde eda edelim. Namazlarımızı ahirette yüzümüzü güldürecek bir ibadet olarak bu dünyadan öbür dünyaya gönderelim. Allah'ın huzuruna çıktığımızda yüzümüz gülsün. Çünkü kişi Allah'ın huzuruna çıktığında ilk defa namazından sorulacak. Namazı tam çıkarsa Allah diyecek ki diğer günahlarını bağışlıyorum. Namazı eksik çıkarsa diyecek ki benim bu kula herhangi bir şey yardımım yok. Bakın amellerine hangisi ağır gelirse ona göre amel edin diyecek. Bu hadisten de anlaşılacağına göre demek ki namazı eksik çıkan bir insan kafir olarak ölmez. Müslüman olarak ölür ve orada Müslüman olarak muamele görür. Ancak Allah'ın ona herhangi bir özel torpili yoktur. Allah'ın ona bir rahmeti e, yani ayrıca özel bir rahmeti, özel bir bağışlaması, günahlarını örtmesi, ona yardımcı olması yoktur. Allah'ın bize ahirette yardımcı olmasını istiyorsak, namazımızı en güzel şekilde kılalım. Eksik olmasın. Eksik olmasın. Vaktinde kılalım. Güzel kılalım. Ağır gelebilir bazı kardeşlerimize. Bunu her yerde söylüyoruz. Yanlış anlıyorlar. Diyorum ki, hiç namaz kılmayan bir insan, namaz nefsine ağır gelen bir insan, Allah'ın sorumluluğundan, hükümlülüğünden kurtulmak için sadece farzları kılsa yeterlidir. Sadece farzları kılan bir Müslüman namazından sual edilmeyecektir. Sadece farzları kılan bir Müslüman Namazı konusunda görevini yapmıştır Sünnetleri de kılarsa Allah ona günde 12 rekat sünnet kılan bir Müslümana ra Ratip sünnetler ki bunlar Cennette bir köşk inşa eder Allah Sabah namazından önce 2 rekat sünnet Öğle namazından önce 4 rekat sünnet öğle namazının farzından sonra iki rekat sünnet akşam namazının farzından sonra iki rekat sünnet yatsı namazının farzından sonra iki rekat sünnet işte bunları topladığımızda 12 rekat ediyor bunları kılan bir de cuma arefesinde e, hadislerde dört veya iki rekat sünnet kıldığı peygamberimizin rivayet ediliyor bunları on, iki, on iki rekat Kılan, sünnet kılan bir Müslüman için Allah cennette bir köşk inşa ediyor. Bu da çok büyük bir müjde. Demek ki nefsine ağır gelen namaza başlayacağım ama yassı namazında 13 rekat kılıyoruz ağır geliyor. Öğle namazında 10 rekat kılıyoruz ağır geliyor diyen için diyorum ki kardeşim sen önce Farzlardan başla. Olgunlaştıkça sünnetlerde kılarsın. Ama bir Müslüman diyorsa ki yok ya Allah'ın emri, peygamberin sünneti niye kılmayayım ben? Farzda kılarım, kıl. Aa, Alnından öperim. Kılsın. Ona aferin derim. O, o Müslümana. Ee, ve tebrik ederim kendisini. Ama nefsinde bir yavaşlık, bir zafiyet hissedenler en azından namazın farzını bırakmasınlar. Namazın farzını bırakan tehlikeye düşer çünkü. Peki. Namazın hükmüyle ilgili de bunları söyledikten sonra sohbetimizi sonlandırıyoruz. Ee, Allah hepinizden razı olsun. Dinlediniz. Allah cümlemizi namaz ehlinden eylesin. Namazlarını en güzel şekilde kılanlardan eylesin. Namazı makbul olanlardan eylesin. Ee, şimdi <gülüyor> ee, önemli soru varsa birkaç soru alabilirim. Ee, sorularınızı dinleyebilirim. Buyurun.